İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın Öner günaydın Can, Selahattin, merhabalar. Merhaba İzal Bey, günaydın. Günaydın. Evet şimdi kağıtla mı başlıyoruz? Kağıt sıkıntısı Kağıtla mı? başlayalım. E, aslında iklim hakkında da çok karikatür vardı ama ben e, bu hafta barış ve ekonomi konumlarını e, seçtim. Ve ekonomi deyince de kağıt, kağıt zammı. Evet. E, biliyorsunuz herhalde geçen hafta Leman dergisi bu kağıt zammını protesto için hani bizim bu eski 45'likler vardı. 45'lik plaklar vardı. Ee, neredeyse onun boyutunda. Hatta ondan da biraz küçük çıktı. Onu kimse ee, hatırlamaz ki 45'liği nereden bilsinler bize. Hay Allah. Hay biz anca 35'lik, 50'lik falan. Yüzlük <gülüyor> yetmiyor yani. Olmuyor artık yüzlük. Anlaşıldı. Anlarında. Evet. Anlaşıldı. Neyse gene de tarif edelim biz. Buyur efendim. Ee, ben kolay anlaşılsın diye yanına bir kalem koydum ama tabi markasız bir kalem koydum. Ama <gülüyor> şimdi e, bunlar tabii e, yarın ve ertesi gün girecektir e, e, siteye. E, küçük boyada çıktı. Ve e, sanıyorum bütün e, Leman'ın sa sadık okurları da desteklemek adına e, satın almışlardır aynı fiyattan e, da olsa. Ben iki tane aldım. Çünkü koleksiyon sayısı olarak da gördüm. Hem de evet. desteklemek için. E, fakat her hafta böyle çıkmayı sürdürürse ne olur bilmiyorum yani piyasada e, biliyorsunuz iki dergi kaldı uykusuz da bir liralık bir zam yaptı e, Fakat Leman'ın kapağındaki karikatür de durumu çok güzel özetliyor ve hiç pek imzalamış ona e, bir mağaranın içinde iki kişi konuşuyorlar bir tanesi günümüzün bu iş bilen iş adamı. E, kıyafetinden öyle anlıyoruz. Tıraşlı, bıyıklı fakat sakalsız, şık giyimli modern böyle dar bir takım elbise e, giymiş. Ravatı var. Diğeri ise bir mağara adamı. Saç sakal karışmış, ayaklar çıplak. E, üstünde posta benzer bir giysi var ama e, dikkat ederseniz e, bu postun üstünde çiçek desenleri var. Yani evet. sanki bu post değil de daha ziyade perdelik veya böyle döşemelik bir kumaştan e, oluşmuş. Anlaşılan bu mağara adamı, kılıklı şahıs, bir sanatçı. Zaten elinde de bir e, fırça var, boya sulu boya fırçası. Duvara resim yapıyor. Ve bu ikisinin arasında şöyle bir diyalog cereyan ediyor. İş adamı diyor ki bak ne güzel oldu. Eskiden kağıt mı vardı? Cevap, hay aklınla bin yaşa abi. Fakat iş adamı hızını dağılamıyor. Aşağıda bir balon daha var. Elini çabuk tut yalnız. Bu mağarayı yıkacağız, rezidans yapacağız. <gülüyor> evet, yani <gülüyor> şeyin mağara resimlerinin de egemen olduğu Türkiye'de de var çeşitli yerlerde ama özellikle de Lascaux ve Dordogne mağaraları Fransa'da. İnanılmaz evet. bir sanat, taş devri insanının da müthiş bir sanatçı olduğunu ortaya koyan bu hayvan resimleriyle özellikle çok belirliydi. Ama insan da var tabii o resimlerde. Onlara da bir gönderme olması açısından çok çarpıcı bir karikatür gerçekten. Gerçekten öyle bunu düşünmemiştim ama evet o da başka bir boyut tabii. Çok çarpıcı bir karikatür. Fakat işte Lehman böyle çıkartınca böyle bir karikatürle... Böyle bir dergi çıkartınca e, Hayati Boyacıoğlu ki Almanya'da yaşayan usta bir karikatürcü kendisi O da kendi e, üslubuyla o salruk görünen fakat yetkin çizgisiyle Bu defa Leman ve Uygusuz e, dergilerinin binalarının önünde e, bir kıraathanede masa başında oturan iki kişi çizmiş e, Biri gözlüklü diğerinin önünde ise bir mikroskop var Gözlüklü'nün elinde bu kadar bir e, broşür veya dergi var. Yani evet. Leman'ı kastediyor ediyor herhalde. Evet, Gözlüklü arkadaşına diyor ki ya gözlükle zor, mikroskop iyi fikir. Arkadaşının yanıtı şöyle, mikrop bunlar ya. <gülüyor> evet. Yani ben bunu niye aldım? Bunlar mikrop, hakikaten mikrop. Ve kala kala sadece iki tane kaldır. Yani yakında da bu gidişle kaç tane kalırlar e, bilmiyoruz. E, biliyorsunuz cumartesi günleri e, Cumhuriyet ekte bir muhtar sayfası yayınlıyordu. Evet. O da kesilmiş. Öyle Artık mi? yayınlanmıyor. Ben hmm. Yok hmm. yayınlanmayacak. Ee, niye fark etmedi? Üzüldüm şimdi. <gülüyor> <Doğru>. yani, <gülüyor> evet. Yani, ben yani an anlaşılan güldür güldürmenin ma maliyeti biraz pahalı. Kurtarmıyor olsa gerek ama ben yani bu konuda açık gazeteye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yani Böyle zamanda ya karikatüre yer vermek de öyle gerçekten cesaret istiyor. Herkesin yapacağı iş değil. Traji komedi bizim işimiz. <gülüyor> evet. Evet. Yani biraz bu, da tehlikeli ama. Evet. evet. Cumhuriyetin ekine göz atacak zamanın bile olmadığı torun torbayla uğraşıyordum bu ha, sene harika, <gülüyor> harika bir uğraş. Harika bir uğraş. O yüzden yani yoksa takip ediyordum ve iyi ki de bir bakıma da iyilik olmuş çünkü fark etsem üzülecektim yani. Evet. Evet. Müzağın durumu bu. Barış gününü şöyle bir gönderi yapmak istiyorum. Çok karikatür çizildi bu konuda. Sosyal medyada özellikle. Çok sayıda hepsi de birbirinden güzel anlamlıydı. Ben yine farklı bulduğum bir karikatürü seçtim. Yine dostumuz Aydan Çelik çizmiş bunu. Ve ee, karikatürcülerin zaman zaman böyle bir metafor olarak başvurdukları mitolojik bir karakter var. Ee, Sisyphos. Sisyphos, evet. Sisyphos e, bir kral e, tanrılar tarafından cezalandırılmış ve sonsuza kadar e, kocaman bir kayıyı bir daha tepesine çıkartıyor. Tam çıkacakken e, kaya her defasında yeniden aşağı yuvarlanıyormuş ve bu döngü sonsuza dek sürüyor Karikatürcüler bu bu metaforu çok kullanıyorlar bu Aydın'ın da karikatüründe sisi fosu kayayı yukarı doğru iterken görüyoruz kayan üzerinde kocaman o bildiğimiz barış simgesi var barış işaret, evet evet klasik bir simge anlatmaya gerek yok zaten yani şunu demek istiyor Aydan Çelik. Yani ne yaparsak yapalım barış yeniden tepe taklak e, aşağı düşecek. Biz tekrar e, çıkartmaya kaldıracağız. Biraz umutsuzluk tabii. E, zamanında benim bir e, büyüm bana demiştik ki yani barış yapmak için mutlaka e, düşman bulmak lazım. Hı hı. Bizim son yıllarda böyle bir sıkıntımız yok galiba değil mi? Yok gayet bol. Her o şey. zaman barış için ümetlenebiliyoruz. Evet evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki Düşman Bebişken o zaman bizi herhalde önümüzdeki günlerde çok fazla ilgilendirecek olan bir konu. O İdlib konusu. Bütün dünyayı da evet. Bütün dünyayı. E, bu konuda maalesef ben e, yani yerli karikatür göremedim fazla. Fazla demeyeyim yani hiç göremedim. Hı hı. Belki iyi bakmadım bilmiyorum ama. E, onun için yurt dışından iki karikatür aldım. E, bir tanesi de Suriyeli bir karikatürcü. Osman Al Saadi, ee, ilginç bir insan. Bu e, şu anda mülteci konumunda Belçika'da e, oturuyor. E, Türkiye'de de bir sergi açmış. E, 440 metrekarelik bir tuvale, e, ben hatırlamıyorum tabii öyle bir şeyi ama 12.600 veya üzerinde Suriyeli çocuğun ismi yazılıymış bu tuvale. Muarif olduğu için de e, mülteci olmuş. Asadi, sadi, e, -Sadi karikatürünü e, görüyoruz bir saniye. Bir e, kamyon var. Kamyonda son anda fark ettim İtlip yazısı. Evet. Yani kamyonun tekerlekleriyle falan ve çizgilere baktığımızda siyah çizgilerine İtlip yazısı okunuyor. E, üzeri de açık ve dört tane de yolcusu var. Soldan sağa e, İran Cumhurbaşkanı Ruhani var. Ee, pek başarılı bir portre değil ama Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı da görebiliyoruz Hemen Rouhan'ın yanında Onun yanında Putin Hemen yanında da Trump var Dördü e, kamyonun üstünde seyahat ediyorlar e, Tuhaftır Bu dikkat ederseniz e, ifadelerine yüz ifadelerine Bizim Cumhurbaşkanımız hariç hepsinin yüzünde çok mutlu bir tebessüm var evet. Böyle. Arkada da tam arkalarında Tapkara üniformaları içinde Saf, tutmuş, IŞİD militanlarını görüyoruz. Onlar ise tebessüm etmiyor, resmen gülüyorlar. Dişleri görünüyor böyle. Evet, 32 dişleri birine görünüyor. Artık çeşitli gruplara mensup militanlar olabilir. Tam evet, IŞİD'lidir evet. hepsi bilemiyoruz ama evet. Doğru. Militanlar yani. Militanlar evet. evet. Ee, çok şematik bir karikatür zaten. Ee, kamyonun direksiyonunda ise yine çok tanıdık bir sima var. Ee, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dir. O da e, gayet mutlu, el sallıyor dışarıya doğru ve şöyle buyuruyor, gösteri başlasın. Evet. Yeah. Bu, Bu Le Monde'da çıkmış öyle mi? Evet, evet, Monde'un blogu var, Cartooning for Peace'le e, müşterek yaptıkları. Orada çıkmış. Sadi e, şimdi Belçika'daymış halen. E, böyle bir karikatür. Evet. evet. Bir ikinci karikatür yine aynı konuyla ilgili yine e, idlib konusuyla ilgili o da beni derinden etkiledi. E, bu da Belçikalı bir karikatürcü Luc Deschiemaker. Fakat e, imza adı O secours. aslında O Secour yani Fransızca evet imdat imza adı öyle e, herhalde Fransca O Secours O Secour diyor kulu evet. e, bu Karanlık bir zeminde tamamen böyle e, örtülmüş e, bir gaz maskesi takan birini çizmiş. maskerin ağız kısmından e, kopmuş herhalde bir parçası. Çünkü bir tarafta Idlib Syria yazıyor. E, ağız kısmından da kan damlıyor. Ama o önemli değil. Asıl can alıcı olan maskenin sol göz camından yansıyan görüntü. O e, yani dışarıdan yansıyan görüntü camın üstüne. Görüntüde küçük bir çocuk elinde de beyaz bir teslim oluyorum bayramlar. Ya yani ben bunu çok etkileyici buldum bu evet. çizimi. Ee, hiç evet. daha fazla da söze gerek bırakmıyor. Önümüzdeki günler bilmiyorum bize ne yaşatacak ama e, pek pek tatlı olmayacağı benziyor. Arşık ne bileyim? Evet. evet. Benden bu hafta bu kadar. Çok, teşekkür çok teşekkürler. ]ler. Ben i̇yi güzel yani. diyorum. İyi haftalar, iyi yanlar diliyorum. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, merakla beklenen an geldi ve haftanın ilk açık gazetesinin sonuna gelmeden önce enflasyon verilerinin açıklandığı haberiyle karşı karşıya kaldık. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.